Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda gıdada artan pirinç talebi ve tarım ilacı kullanılan, kullanılmayan pirinç tarlalarından bahsedeceğim. Pirinçte tarım ilaçları kullanımı yaygın, gıda üretimi arttı. Bunun bir nedeni nüfus artışı, diğer bir nedeni ise fazla tüketimin teşvik edilmesi, endüstriyel tarımın artması... Gıda üretimi arttıkça pestisit kullanımı da artıyor. Pestisitler böcek zararlarını kontrol etmek için kullanılıyorlar. Ee, tarımsal ürünlerin yaklaşık %20-30'u böcek zararları, hastalıklar, yabani otlar ve kemirgenler nedeniyle her yıl kayıp kayıphanesine yazılıyor. Pestisitler haşere nüfusuna karşı etkili olmakla birlikte kontrol edilmesinde orantısız bir şekilde kullanıldıkları zaman gıda, yem, su kaynakları ve çevrenin kirlenmesine de neden oluyorlar. Bu da insanlar, evcil hayvanlar ve diğer canlıların sağlığına tehdit oluşturuyor tabii. Çiftçileri de olumsuz etkiliyor. Bangladeş'te yapılan bir araştırmaya denk geldim. Ee, araştırmayı yürütenlerin ismini söylemeye çalışayım. Muhammed Matiyar Rahman, e, Handakar Şariful İslam ve Mahbuba Jahan. Ee, araştırmanın şöyle bir amacı var. Ee, pirinç zararlarının kontrolünde kullanılan pestisitlerle ilgili e, çiftçilerin bilgi düzeylerini e, saptamak, e, çevre kirliliği konusundaki farkındalıklarını anlamak, ayrıca kullanımlarını azaltmanın yollarını araştırmak. Araştırmanın örneklemi ise araştırma 120 pirinç çiftçisiyle yapılmış. E, Bangladeş'te pirinç yetiştirilen 3 ilçeden 40 e, tane çiftçi seçilmiş. E, i̇lçelerde ee, yine isimlerini söylemeye çalışayım. Ee, May Men Singh, e, Tangayil ve Jamalpur. E, veriler 2013 ve 2014'te e, grup tartışmaları, doğrudan gözlemler e, ve kişisel birebir e, görüşmeler yöntemleriyle e, toplanmış. Araştırmanın sonuçları şöyle. Çiftçilerin %69'u pestisit kullanımı ile ilgili tavsiyeleri ve önerileri çoğunlukla pestisit satan bayilerden ve perakendecilerden ediniyorlar. Bu biraz ironik de tabi. %11'i komşularının tavsiyelerine kulak veriyorlar. %6'sı akrabalarından, %5'i ileri gelen güvendikleri çiftçilerden, %2'si radyo ve televizyondan bilgi ediniyorlar. Çok az sayıda çiftçi hükümet görevlileriyle temasa geçiyor. E, çiftçilerin çoğu e, pirinç zararlıları için sentetik böcek öldürücülerinin canlılara zarar vereceğini biliyorlar. Ancak bazı çiftçiler böcek ilaçlarının çevre ve ekosistem üzerindeki e, olumsuz etkilerini çok da anlamadan bu ilaçları bol bol e, kullanıyorlar. E, çiftçilerin çoğu pestisitlerin insan ve hayvan sağlığına, e, faydalı türlere, balık, böcek, e, toprak ve gıdaya verdiği zararın farkında. E, verilen haşere e, yönetimi eğitimleri var. E, bunlar televizyon aracılığıyla çoğunlukla veriliyor. E, bu alanda e, uzman kişiler bu eğitimleri veriyorlar. Bu eğitimler sayesinde ee, çiftçilerin, pestisitlerin aşırı kullanımından kaynaklanan ekolojik tehlikelere karşı farkındalığı artmış neyse ki, yabani otların zamanında e, yolunması, uzaklaştırılması, böcek ilacı uygulaması için uygun zamanlama, dengeli dozda gübre, e, uygun böcek ilacının doğru dozda kullanılması, teknik bilgi ve becerilerin artırılması e, ve çiftçiler arasında çevresel kirliliğin e, sosyal farkındalığının yaratılması, pestisit miktarını azaltmak e, ve çevresel tehlikeleri en aza indirmek için üzerinde durulması gereken konular. Çiftçilerin %89 gibi önemli bir bölümü, pestisitlerin yararlı türlerin azalmasına neden olduğunu söylüyor. %21'ine göre haşerelerin böcek ilacına direnci yüksek. %10'una göre haşereler canlanıyor. Hatta dirençleri daha da artıyor. 46'sına göre pestisitler toprağın verimliliğine zarar veriyorlar. %71'ine göre balıklar üremiyor, yetişmiyor. %93'ü tarım ilaçlarının çiftçilerin, işçilerin sağlığı açısından risk teşkil ettiğinin farkında. E, %68'i evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının e, olumsuz e, etkilendiklerini bizzat gözlemlemişler. E, %76'sı su kaynaklarının kirlendiğini biliyor. E, %55'ine göre gıdalar üzerindeki tarım ilacı kalıntısından insan sağlığı olumsuz etkileniyor. Pestisitler gelişigüzel kullanıldığında gıda, yem, toprak, su kaynakları ve havadaki zararlı birikimler yoluyla çevreyi kirletiyorlar. E, uygun böcek ilacını seçmek bir konu. Doz ve formülasyonunu bilmek ayrı bir konu. E, böcek ilaçlarının çevre üzerindeki etkilerinin farkında olmak da gerekir. E, Pestisit kullanımının satın alımdan uygulama ve e, kullanımına kadar e, birçok yönünü e, bilmek gerekiyor. Çiftçiler yetersiz bilgi nedeniyle gerçek ihtiyaçlarını değerlendirmeden yüksek miktarlarda e, gübre ve tehlikeli ilaçları kullanabiliyorlar. E, sentetik böcek öldürücüler pirinç zararlarını kontrol etmek için kullanılan e, en başta gelen yöntem e, çiftçilerin yaşı, eğitim düzeyi, pirinç yetiştiriciliğinde deneyimleri, ve sosyoekonomik durumları tarım ilaçlarının bilinçli kullanımında ve çevre farkındalığında önemli faktörler. Ee, okuryazar çiftçiler e, bilgiye ve yeni teknolojilere daha açıklar ve çevre farkındalıkları biraz daha yüksek. Ee, Bangladeş'te pirinç talebi hızlı artıyor. Pirinç üretimini artırmak için çiftçiler daha da fazla gübre kullanmaya başlıyorlar. Su ve ekolojiyi değiştiren ve zararların çoğalmasına neden olan pestisitleri de kullanıyorlar. Tarım ilaçları verimi her türlü düşürüyor. Çeltik tarlalarında kullanılan pestisitler küresel olarak bitkisel üretim için kullanılan toplam pestisitlerin yaklaşık %15'ini oluşturuyormuş. Küresel nüfustaki büyüme e, nüfus artışı e, çiftçilerin 2050 yılına kadar 9 milyar insan için yiyecek üretmesi anlamına geliyor. E, bu büyüyen nüfusu beslemek için e, gıda üretiminin %70 büyümesi gerektiği hesa hesaplanmış. Başka hesaplamalara göre de e, üretim, hasat, nakliye ve tüketimdeki gıda kayıpları olmasa fazladan üretime gerek kalmayacak aslında. Tarımsal ürünlerin her yıl yaklaşık %20-30'unun e, böcek zararları, hastalıklar, e, yabani otlar ve kemirgenler e, tarafından e, kaybedildiği e, atık olduğu söyleniyor. E, bu nedenle pestisitlerin makul, makul oranda kullanımı... Ee, bitkileri korumada önemli bir rol oynayabilir. Ee, pestisitler etkili ve hızlı sonuç veriyorlar tabii. Ee, çiftçiler pestisitleri azaltmanın yollarını önermişler. Ee, dengeli dozda gübre e, kullanmanın önemini vurguluyorlar. E, pirinçte haşere yaygınlığını en aza indirmek için e, azotlu gübreyle karıştırılmış organik e, malzemelerin uygulanmasını da önermişler. E, pirinçteki kök delicilerden kaynaklanan e, bir verim kaybı var. E, yaklaşık yüzde 40'ı. Haşere yumurta kütlesinin çıkarılması veya yumurta öldürücülerin uygulanmasıyla e, önlenebiliyor. E, zararlara dayanıklı pirinç çeşitlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi de e, çiftçilerin zararlı tarım kimyasallarına bağımlılığını da e, azaltabilir bu araştırmada 120 çiftçiyle görüşüldüğünden bahsetmiştim. 120 çiftçiden yaklaşık %34'ü pirinç zararlarının doğal düşmanları hakkında yeterli bilgiye sahipler. Geri kalanının ise ya sınırlı bilgisi var ya da bilgisi yok. Aslında birçok çiftçi pirinç zararlarının Birkaç doğal düşmanını biliyorlar. Çiftçiler tarafından bahsedilen en yaygın doğal düşmanlar örümcekler, yusufçuklar, kuşlar, yılanlar, kurbağalar, farklı böcek ve sinek türleri. Ee, doğal düşmanları bilen çiftçilerin yüzde 35'i doğal düşmanların rolleri hakkında da bir fikre sahipler. Ee, çiftçilerin yüzde 89'u böcek ilaçlarının doğal düşmanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin de farkındalar. Ee, çiftçilerin dörtte biri doğal düşmanların öldürülmesinin e, zararlı istilaları artırabileceğini biliyorlar. Ee, şöyle bir baktım. Tayland'da yaklaşık 18 milyon çiftçi var. Ee, bunların çoğu tarım ilacı kullanıyor. Ee, aralarında Somnek adında bir çiftçi var. O tarım ilacı kullanmıyor. Ee, çünkü tarım ilaçlarının çevreye verdiği zararın e, farkında. Diğer çiftçi arkadaşları tarım ilaçları pazarlamasına kanıp bol bol tarım ilaçlarını kullanmışlar. Ama sonuçta balıklar ve diğer birçok canlı zarar görmüş hatta ölmüş Tayland'da. Somlu ek'in hedefi, bu çiftçinin hedefi, binlerce ördekle kimyasal içermeyen pirinç üretebilmek. Somnoek, ördekleri resmen pirinç koruyucusu olarak eğitmiş. Birlikte sürdürülebilir tarımın peşindeler. Somnoek ve ördekleri, ördek akademisi, Dak akademi belgeselinde izleyebilirsiniz. Ee, geçen programda e, bu belgeselden kısaca bahsetmiştim. E, Ördek Akademisi DAK Akademi 52 dakika ve Tayland yapımı bir belgesel. Çok kolay izleniyor. Çok tatlı bir belgesel. Yönetmeni Suryon Jong Lipun e, 2018'de En iyi Asya Projesi ödülünü almış. Ee, çok eğlenceli, çok sevimli ve bilgilendirici bir film. Ee, belgeselin çekildiği yer e, Lopburi, ee, Tayland'da, Bangkok'a e, iki saat uzaklıkta bir yer. E, nüfusuna baktım, 750 bin kişi yaşıyor. Tayland nüfusunda 32. sırada, büyüklük açısından 36. sırada. Ee, Tayland'ın önemli tarım alanlarından e, birisi Lobburi. Ee, Tayland e, dünyada pirinç e, üretiminde önemli bir, bir ülke. E, pirinç dünyada 26 trilyon dolarlık bir pazar üretildi. Trade Map verilerine göre pirinç ihracatının %28'ini Hindistan gerçekleştiriyor. %21 ile Tayland ikinci sırada, önemli bir sırada. Hindistan ve Tayland'dan sonra ara açılıyor ve ihracatın %10'unu Vietnam gerçekleştiriyor. Onu %50 ile Pakistan izliyor. E, İtalyaçı ülkelere de baktım. Onların başında %6 ile İran, e, yine %6 ile Çin var. E, bu iki ülkeyi %5 ile Suudi Arabistan ve %4 ile Endonezya takip ediyor. Devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim. Ee, Tayland'dan bir müzik seçtim ee, Karavan grubundan bir parça dinleyeceğiz ee, Karavan Politik Folk Rock grubu ee, Taycayı bilmeyenler için bile etkileyici bir müziği var 1970'lerin başında e, demokratik hareketle kurulmuş, e, zamanın diktatör rejimine karşı çıkan şarkılar yazmışlar. Bazı şarkıları çiftlik yaşamı, hatta pirinç üzerine, e, yoksul köylüleri anlattıkları şarkıları var. Karavan grubu şarkılarını e, demokratik hakları için mücadele eden köylüler, öğrenciler ve işçilere adamışlar. Ee, seçtiğim parça e, Every Handful of Rice e, karavandan dinliyoruz. อียาทุกโจทย์การคน <laughs> Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicilerin 94.9 Açık Radyo'da Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Every handful of rice adlı şarkıyı Karavan'dan dinledik. Karavan Taylandlı bir grup. Tayland ve pirinç e, üretiminden bahsediyordum. İlk yarıda pirinç üretiminden talebin arttığı ülkelerden bahsettim. E, pirinç üretiminde çok fazla tarım ve böcek ilacı kullanılıyor. E, bu da hem toprağa, hem su kaynaklarına hem de diğer canlılara zarar veriyor, tehdit oluşturuyor. Somnek adında bir çiftçi var. O pirinç zararlarına karşı ördek akademisini kurmuş. Önce ördek çiftliğine gidip 3000 ördek siparişi veriyor. Her bir ördek 3 dolar kadar dişi ördekler. Bu ördeklere kalacakları yurt yapıyor. Ördekleri pirinç tarlasına getirip götürmek için kullandığı bir kamyon var. Ona böyle 7 bölme, havaalan 7 bölme yapmış. Bu ördekleri onlar bu bölmelerde taşıyor. Ördekler 5 aylık olunca gidip ilk partiyi ördek çiftliğinden alıyor onları kalacakları yurda getiriyor. Bu grup ördek akademisinin ilk grubu. İlk eğitimi alan bu grup daha sonra gelecek olan binlerce ördeği de eğitiyor olacaklar. Çentik tarlasına gitmek için pirinç tarlasına ördekler kamyonlara bindiriliyor. 3000 ördeğin kamyona binmesi yaklaşık 30 dakika sürüyor. 7 ayrı bölme var. Biraz böyle rampalı. İnmeleri 15 dakikayı buluyor. Sonlu ek ördekleri her gün pirinç tarlasına götürüyor, getiriyor. Orada 8 saat kalıp pirinç zararlarını yiyorlar. Aslına bakarsanız ördekleri her gün beslemeye kalksa günde 300 dolar harcamak durumunda. Ama bu yöntemle Dört kat daha ucuza mal etmiş oluyor. Üstelik ördeklerin tümü dişi olduğu için altı ay sonra yumurta da vermeye başlıyorlar. Bu da onun için önemli bir ek gelir. Müşterileri ya kendisine gelip yumurtaları alıyorlar ya da sipariş veriyorlar. E, Tayland'da yaklaşık 10 milyon ördek yetiştirme çiftliği varmış. E, çoğu ördek yetiştiren çiftlikler ördekleri yumurtası e, ve eti için yetiştiriyorlar. Geceleri de pirinç tarlasında bırakıyorlar. E, Tayland'da güçlü bir protein kaynağı. Ee, ördek e, yumurtası. Ee, günde 6 milyon ördek yumurtası tüketiliyormuş. Ee, pilavın üstüne omlet koyup yiyorlar. Ee, oysa somun ek e, somun ek ördekleri pirinçleri koruması ve e, ilaçsız pirinç yetiştirmek için kullanıyor daha çok. Ee, pirinçlere en çok zarar verenler e, salyangozlar. E, malum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun bir şekilde tarım ilacı kullanılmaya başlanmış. E, 2015 yılında Tayland'da 800 ton tarım ilacı ithal edilmiş. E, şimdi ise bu oran daha da korkunç e, 200 bin tona çıkmış. E, Tabi tarım ilaçlarından ötürü ördek yetiştirmek de riskli. Somnu de pirinç tarlasında ilaç kalıntısı olmamasına e, ve her gün ördekler için yeterli besin olmasına dikkat ediyor. E, diğer pirinç yetiştiricileri ördeklerin pirinçleri e, yemesinden kalıyor. E, korkuyor. Oysa somneyik ördekleri bir aylık pirinçlerin olduğu tarlaya salı veriyor ve sonuç hiç işte korkulduğu gibi olmuyor. Ee, üstelik ördeklerin dışkıları doğal gübre görevini de görüyorlar. Pirinçler uç vermeye başladığında ördeklerin görevi sona eriyor. Pirinçler uç verince bir tören yapılıyor. Rekoltenin iyi olması için tarlada dualar ediliyor ve adaklar adanıyor. Pirinçler büyüse de ee, ördekler daha birkaç sefer bu görevi yerine getirmeye devam ediyorlar, tarlayı temiz tutuyorlar, 2 yıl sonra emekli oluyorlar, sonra yeni bir akademi başlıyor, ee, keşke her pirinç tarlası somnu ekinki gibi olsa ve her çiftçi on iki kadar ördeklerin hassasiyetine ve e, doğaya e, saygı gösterse. Evet bir programın da sonuna geldik. E, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. E, bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla